Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim, Naziat suresinin malini ve tefsirini yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta 7. ayet-i kerimeye kadar aldık. Bu hafta inşallah vaktimiz yettiği kadar diğer ayet-i kerimeleri de tefsir ve maal olarak incelemeye çalışacağız. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Tabii ki geçen hafta hangi ayetleri anlatmış idik, onları kısaca özetlemek istiyorum. وَالنَّا زِعَاتِ غَرْقَةً Zorla insanları boğarcasına, Onların ruhunu onlardan kabzeden şiddetli meleklerin adına yemin olsun ki. Ve nâşıtât neştâ. İyi insanların ruhlarını kolaylıkla alan iyi meleklere yemin olsun ki. Ve sâbihât sebhâ. Burada da sabihattan kasıt müfessirlerimizin ifadesine göre kimisi ölüm, kimisi yıldızlar, kimisi de estufun yani gemiler, yüzdükçe yüzen gemiler adına manasında olduğunu söyleyenler veya fezada aktıkça akan yıldızlar adına yemin olsun ki veya birbirini takip eden ölümler adına yemin olsun ki gibi manaların verilebileceğini fesillerimiz söylemişler. Evet, onların adına da yemin ediyor. Yüzdükçe yüzenlerin adına. Yüce Rabbimiz. Fessebiqati <gülüyor> can canhıraş bir şekilde yarışanlar adına. Yemin olsun ki buradaki yarışanlardan kasıt Allah'ın emirlerini tenfiz etmek için birbirleriyle yarışan adeta koşuşan melekler adına yemin olsun ki veya savaş meydanlarında canhıraş bir şekilde koşuşturan atlar adına yemin olsun ki manası da çıkabileceğini alemlerimiz, müfessirlerimiz ifade etmişler. Fel müdebbirati emra Allah'tan almış oldukları işleri en güzel şekilde yerine getiren melekler adına yemin olsun ki yevme <Sessizlik> tercufur Yeryüzünün sarsıldığı gün gerçekle tanışacaksınız. İşte bütün bunlara yemin olsun ki siz yalanlamış olduğunuz veya şüphe duymuş olduğunuz iman edenler için ise beklenen o gün muhakkak tahakkuk edecektir. Bütün bu tekitli ifadelerle Allahu Teala kesinlikle kıyamet gününün huku bulacağını ifade ediyor. Ve o gün yeryüzü sarsıldığında, dağlar sarsıldığında, yerinden oynatıldığında siz gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. İşte o zaman daha önce şüphe duyduğunuz, inanmadığınız, hakkında ileri geri konuştuğunuz kıyamet gününün gerçeğiyle karşı karşıya geleceksiniz. Yumu tercihur vacife. Yelgüsü sarsıldığında tetbağıh radife. Onun sarsıntılarının ardından diğerleri de gelir. Ardı kesilmez. Bu sarsılış devam eder. Kuluğu yuğme idi vacife. İşte o gün görürsün ki kalpler korkuya bürünmüştür. Kalpler yerinden oynamaktadır. Toplumuzda bir tabir var. Ödümü kopardın diye. İşte o zaman öd kopmaktadır. O gün insanların ödünün koptuğunu görürsün. Korkudan helak olacak dereceye geldiklerini görürsün. Ne zaman o gün dağların sarsıldığı, yeryüzünün sarsıldığı o korkunç olayların meydana geldiği ve dolayısıyla kalplerin büyük bir ürperti ve korkuyla korktukları, ödlerin patladığı, yüreklerin çatladığı o gün, işte bütün bunlara yemin olsun ki gelecektir diyor allah Teala. Ebzaruha <gülüyor> haşi'ah O kalplerin bağlı olduğu gözler, Korku ifadesiyle doludur. Korku doludur. O günün korkunçluğundan dolayı. Gözlerin görmüş olduğu korkunç manzaralar, hem insanın kalbine büyük bir korku ürperti salarken, bu korku ifadesinin gözlerde, yüz ifadelerinde çok açık bir şekilde ortaya çıktığı, çıkacağı ifade ediliyor Yüce Rabbimiz tarafından diyorluna e inna le mardudun fil hafire derler ki biz mezara girdikten sonra tekrar gönderilecek miyiz tekrar diriltilecek miyiz tekrar hayat sahibi olacak mıyız tekrar yeni bir dünyada yeni bir takım olaylarla Hesapla, kitapla karşı karşıya gelecek miyiz? Amellerimizle, yaptıklarımızla, konuştuklarımızla, baktıklarımızla, yaraladıklarımızla yüz yüze gelecek miyiz? Bunlarla karşı karşıya gelecek miyiz? Bunlardan hesaba çekilecek miyiz ki? derler. Kimler? Bu konuda imanında şüphe olanlar veya imanı olmayanlar, inkarcılar. Yekûlûne le لإن... Yolun, âinna lmardudun fi alhafira. Aîza kenna âzamın nahira. Mezarlarda toprağın içerisinde çürümüş, kokuşmuş, bitmiş, tükenmiş, toz toprak olmuş bir hale geldikten sonra yeniden diritilip de hesaba mı çekileceğiz? Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyorlar. İnanmayanlar. Hallutilke den karatın Haslah derler ki eğer bu söylenen söylediğiniz doğruysa ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Eğer bu söylediğin doğruysa işte bizim için o ne kötü bir geri dönüştür ne Hüsran dolu birgeri geri dönüştür ne büyük bir kaybediştir işte o zaman bize yazıklar olsun o zaman bize eyvahlar olsun, yalanladığımız, yalanladığımız şeylerin gerçek olduğunu gördüğümüz, inanmadığımız şeylere inanmak zorunda kaldığımız o gün geldiğinde, işte onun gerçek olduğunu gördüğümüzde ne büyük bir kaybediş, ne büyük bir hüsran içerisinde olduğumuzu anlayacağız. Ey Muhammed dediğin doğruysa vay halimize. Yandık o zaman biz. Çünkü hiçbir hazırlığımız yok. Oraya dair hiçbir hazırlığımız yok. İnanmadığımız için, yeniden dirilmeye inanmadığımız için oraya bizim biz hazırlığımız yok. Yeniden dirilmeye inanmayan insanlar var mı? Hala. Hatta ülkemizde var. Ülkemizde bile var. Yeniden dirilmek olur mu kardeşim? Adam ölüyor, çürüyor, gidiyor, toz toprak oluyor. Mümkün değil. Öyle bir şey olmaz. Diyenler var. Reenkarnasyon diye bir şey var. Buna inananlar var. Bu nedir? Bu kıyamet yok. Hesap kitap yok. İnsan vaktini doldurduğu zaman ruhu bedenden çıkar... İyi, ins, i̇yi bir ruhsa tekrar insan olarak dünyaya gelir. İyi bir insan olarak dünyaya gelir. Kötü bir insan ise hayvan olarak, sürüngen olarak, kedi köpek olarak dünyaya gelir diye inanan binlerce insanımız var. Hala reenkarnasyon denen bu sapsataya inanıyorlar. Bu inancın temeli Hindistan kaynaklıdır. Hindistan'da reenkarnasyona inanan birçok Hindular var, Budistler var, onlar da ahirete inanmıyorlar. Diyorlar ki iyi insan olursan, ahlaklı insan olursan, ruhun bu bedenden çıktığı zaman yeniden başka bir bedene girecek. Çünkü beden eskidiyor, kaborta eskidi, Efendim kabortan değişecek, yeniden insan olarak, bebek olarak dünyaya geleceksin. Ama kötü bir insansan, sen sürüngen olarak dünyaya geleceksin. ...diye söylüyorlar. Ahirete inanmıyorlar. Milyonlarca insan var bu şekilde. Milyonlarca insan var. Ülkemizde de maalesef bu insanlardan var. İnanmıyorlar. Ama bu insanlar... ...öldükleri zaman gerçeklerle tanışacaklar tabii ki. Bu hayatı yoktan var eden... ...Allah bu hayatı... ...bu kainatı... ...sadece insanlar, hayvanlar, bitkiler... ...yetişsin... Dört mevsim gelsin, baharda çiçekler atsın, sonbaharda kurusun, insanların biri ölsün, biri, biri efendim doğsun. Böyle bir dönme dolap devam etsin, gitsin diye yaratmış değil. Bu saçma bir şey. Allahü Teala bunun için yaratmadı bizi. Bu kainatı bunun için yaratmadı. Bu dünyayı bunun için yaratmadı. Ama biz Müslüman olmamıza rağmen lisan-ı halimizle sanki dünya yaşanılacak bir mekanmış gibi, sanki ahirette hesap kitap sorulmayacakmış gibi biraz daha böyle haydut yaşıyoruz. Biraz daha düşüncesiz yaşıyoruz. Ahirete yönelik hazırlıklarımız yok. Namaz mesela birçoğumuzda hani cami cemaatimiz elhamdülillah bundan müstesna ancak toplumuza baktığımız zaman şöyle etrafınıza bir bakın. Çoluğunuza, çocuğunuza, yakın akrabanıza, komşularınıza bir bakın. Bir sayın. Yüz kişi de kaç kişi namaz kılıyor? Bu önemli bir ölçüdür. Az, çok az. Demek ki ahirete hazırlık yapmıyoruz. Demek ki ahireti ciddiye almıyoruz. Demek ki ahirete yönelik olarak umutlarımız, duygularımız, hislerimiz, isteklerimiz cılız. Allah'ın rahmetine, rahmetine muhtaçız. Onun rahmetini istiyoruz ama bunu isterken de bir karşılık vermeden, fazla yorulmadan, terlemeden bunu hak etmek istiyoruz. Ama hiç çalışanlarla çalışmayanlar bir olur mu? Sabah namazı uykusunu bölenlerle sıcacık yatağından kalkmayanları Allah bir tutar mı? Allah'ın ayetlerine elinin tersiyle işaret edenler, kabul etmeyenler, bu asırda bu ayetler tatbik edilmez Bunlar çok ağır hükümlerdir. Toplumumuzda bunları tatbik edemeyiz. Bunlar mümkün değil, olmaz, yanlıştır, doğru değildir, çağ dışıdır, gericiliktir, ilkelliktir. Bunlar eskilerde kaldı. Diyen insanla Allah'ım senden geldiyse iman ettim, sana boynum kıldan incedir diyen insan arasında fark olmayacak İbadet yapanla yapmayan arasında fark olmayacak mı? Elbette olacak. O yüzden Allah'ı seviyoruz demekle bu iş olmuyor. Allah'ını seven insan onun emirlerine itaat eder elinden geldiği kadar. Elinden gelmediği bir şey varsa onu Allah da ondan istemiyor zaten. La yukellifullah nefsan illa vus'aha. Allah hiçbir nefse onun takati üzerinde bir sorumluluk yüklemez. Bir Bakara suresinin sondan ikinci ayet kelimesinde. Evet. Devam edelim. Kalu iden kalu tilke iden derler ki eğer dediğin doğruysa ya Muhammed, eğer ahiret varsa, eğer kıyamet varsa, eğer hesap kitap varsa bizim için o gün çok hüsran dolu bir gün olacak. Bunu da söylüyor yani inanmayanlar müşrikler peygamberimize. Fəinne māhiya zājratun waḥida, ey inanmayanlar, ey inanmayanlar, siz toz toprak olduktan sonra diriltilmenizin zor mu olduğunu düşünüyorsunuz? Şu kainatı yaratan ve bu düzeni koyan yüce Rabbim'in Rabbimizin bu düzeni Bozacağına inanamıyor musunuz dünyanın yerle bir edileceğine dağların yerinden oynatılacağına inanamıyor musunuz halbuki Allah için bu o kadar kolaydır ki bir göz atış bir göz işareti bile yeter ufak bir şey şöyle bir işaret lemhel basar ufak bir işaret yeter bütün bu olacakların olması için ufak bir işaret yeter. Allah her şeye kadirdir. Bu mevcudatı, bu alemi, bu kainatı yaratan yüce varlık, yüce güç, yüce Allah onu tekrar bozmaya muktedirdir. Ona yeniden başka bir düzen vermeye muktedirdir. Hayatı var eden Allah ruhu yaratan Allah onu her şekilde her mekanda her halükarda yaşatmaya muktedirdir. Onu yok etmeye de muktedirdir. Yani bazı insanlar diyorlar ki ülkemizde var efendim ben öldükten sonra cenazemi yakın. Külümü bir kavanoza bir yere koyun. Uçakla yedi dağ üzerine serpin. Mantığa bak. Niye? Allah'ın gücü yetmesin beni bir daha bir araya getirmeye. Her külüm, her zerrem başka bir dağda. Haşa ve kella. Allah, Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ama böyle Aklı evveller yok değil yani. Hem de bu adamlar, yani şimdi adını söylemeyeceğim bu adamın, bu adam mesela böyle yapıldı vasiyet etti bu adam. Yani. Abi bir yazar bir adam. Adını söylemeyeceğim. Böyle yaptı. Hindistan'da bunu yapan çok. Allah bizim dinimize, yani e, dinimizi bize verdiği için Yüce Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Hindistan'da öyle inanışlar var ki Genç kızları canlı canlı yakıyorlar. Neymiş? Allah'a hediye diyoruz. Onların da kendi batıl inançlarına göre. Allah'a kurban veriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef değerli kardeşlerim. Şu İslam dimeti ne kadar güzel bir şey. Bugün bazı ülkelerde uzak doğu ülkelerinde Nepal, Tayland işte Müslümanların çok zulüm ...gördüğü... ...o bölgelerde... ...öyle zulümler... ...öyle acayip şeyler var ki... ...yakınlarda gördüm... ...insanlar ölmüşler... ...ölen insanları bir yere toplamışlar... ...akbabalar... ...akbabalar... ...her sene bir bayram yapılıyor... ...o bayramın olduğunu biliyor akbabalar... ...yüzlerce akbaba... ...binlerce akbaba oraya toplanmış... İnsanlar Ölülerin etlerini keserek akbabalara atıyorlar Ve sonra bırakıyorlar Akbabalar üşüşüyor Cenazelerin üzerine akbabalar Cenazeleri yiyor Onların inancına göre Bu batıl inançlarına göre Bu çok güzel bir şey Allah'a hediye veriliyor Bu kadar sapık Bu kadar basit Bu kadar saygısız Bu kadar akıldan, elinden, mantıktan Hikmetten uzak Davranışlar ki bunlar bizim dinimize hamdolsun. Bizde böyle akılsızlık, mantıksızlık yok. Bizde hürmet var, bizde saygı var. Ölüye de saygı var, diriye de saygı var. İnsana saygı var, hayvana saygı var. Her şeye, canlı cansız her şeye saygı var. Çünkü her şeyi Allah yarattı, biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Allah'ın vermiş olduğu İslam dinine hamdolsun. Onların bu batıllarını, bu sapıklıklarını görünce diyoruz ki ya Rabbi hamdolsun sana eğer İslam dinini bize göndermemiş olsaydın, Kur'an'ı bize göndermemiş olsaydın belki biz de bunlar gibi sapık olacaktık. Maalesef. Canlı canlı insan yakılır mı? Genç kızları canlı canlı yakıyorlar. Neymiş Allah'a hediye diyorlar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef. allah Teala fe inne mâhiyye zecratun O küçük bir sarsıntıdır. Yani bir sarsıntıyla başlar, bir sarsılışla başlar ve kıyamet kopar. Ardından her şeyin zor olduğunu düşündüğünüz her şeyin birden vuku bulduğunu Görürsünüz diyor. Fe izahum bis sahirah. Yeryüzü. İsrafil'in sura birinci üfleişinde bütün insanlık ruhunu Allah'a teslim eder. İkinci üf üfleyişinde bütün şimdiye kadar, o ana kadar yeryüzüne gelen ins, cin ne varsa yeniden hayat bulur. Fe izahum bis sahirah. Bir de bakarsın ki hepsi Toprağın altından, toprağın üstüne çıkmış, yürümeye başlamışlar. Birbirlerine bakmaya başlamışlar. Ne oluyor? Bizi topraktan kim kaldırdı? Demeye başlamışlar. E tabii ki aradan binlerce yıl geçiyor. Ama bundan bin sene, iki bin sene, üç bin sene, beş bin sene önce ölmüş olan ruhlar o gün ayağa kalktığında... Sanki Daha dün yaşıyorlardı da Öldüler 2-3 saat sonra ayağa kalktılar gibi gelecek insanlara E biz şimdi yaşıyoruz zamanı 3-5 sene önce ölenlerle 3-5 bin sonra ölenler Hepsi aynı şeyi söyleyecek hepsi Hepsi Dünyada çok kısa bir zaman kaldık 2-3 saat önce Ölmüştük Şimdi dirildik Hepsi bu. Bu, buna Allah muhtedir midir? Bunu Allah muhtedirdir. Annelerimizle, babalarımızla, dedelerimizle, atalarımızla yeniden ayağa kalktığımızda sanki aramızda bir fark olmayacak. Yahu sen yüz sene önce ölmüştün. Yo ben senden yüz sene sonra öldüm. Yo. Hepsi diyecekler ki ya biz dünyaya geldik. Bir günden az bir zaman diliminde imtihan olduk, yaşadık. Sonra öldük, şimdi dirildik. Çok kısa bir zaman, çok kısa bir zaman diyecekler. Bunun böyle deneceğini tabii Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz bizlere iletiyor değerli kardeşlerim. Onu da zamanı gelecek, anlatacağız. Ebsaruhâ <gülüyor> haşi'ah İnsanların gözleri kıyamet koptuğu zaman korku içerisinde olacak. Yüzleri korku ifadesiyle dop dolu olacak. Korkacaklar. Yekulun a inna fi lhafire Buraya kadar anlattık. Fe inma hiye zajratun hum <gülüyor> Bu ayeti kerimede İbn Kesir başka ayet-i kerimelerle bu ayet-i kerimenin manasını destekliyor. Diyor ki başka bir ayet-i kerimede yüce Rabbimiz Yomeyeduukum fetestecibuna bihamdi ve tadhunnuna illa bissem illa qalila biz sizi haydi hayata gelin hayata kavuşun yeniden dirilin diye davet ettiğimizde çağırdığımızda ey ruhlar ayağa kalkın diye çağırdığımızda hepiniz Allah'a hamd ederek ayağa kalkarsınız وَتَبُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا Dünyada çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yaşadığınızı düşünürsünüz. Çok kısa bir zaman dünyada kaldığınızı düşünürsünüz. İşte dünyaya sanki temel atmışçasına, demir atmışçasına dünyayı seven bizler, <gülüyor> yeniden dirildiğimizde dünyanın bir hiç olduğunu çok kısa bir zaman dilimi içinde, içinde yaşamış olduğumuz basit bir mekan olduğunu anlayacağız. O gün gerçek dünyayı anlamadan önce Allah'ın vermiş olduğu haberleri dikkate alarak daha şimdiden bu dünyanın basit bir dünya olduğunu, bu dünyada çok kısa bir hayat içerisinde olduğumuzu, bu dünyanın malının, mülkünün, Zevkinin sefasının geçici ve boş olduğunu, esas hayatın ahiret hayatı olduğunu daha şimdiden bilirsek değerli kardeşlerim önlem almış oluruz. Önlem almış oluruz. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya ihtiyaç var. Hani her zaman söylüyorum değerli kardeşlerim şimdi insanlar daha çok Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından hatim etme, tekrar etme konusunda azimliler. Öyle insanlar çok. Ama diyoruz ki... Ey değerli kardeşlerim... Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda da gayretli olun. Anlayın. Mesajlarını anlayın. Malinden okuyun. Tefsirinden okuyun. Her evimizde. Mal olsun, tefsir olsun... Allah'ın dediğini, ne dediğini, ne haber verdiğini, kayıp aleminden bize neler ilettiğini hiç mi merak etmiyoruz? Kur'an-ı Kerim öylece toz toprak içerisinde, raflarda, dolaplarda duruyor. Duvarlarda asılı, içinde ne büyük gerçekler var, ne büyük hatırlatmalar var, ne büyük olaylar var. Kayıp alemiyle ilgili, ölüm ile ilgili ölümden sonrasıyla ilgili, kabir alemiyle ilgili, hesapla ilgili, kitapla ilgili, meleklerle ilgili, cinlerle ilgili, hayatla ilgili ne büyük desturlar var. Merak etmiyor muyuz? Hocalar söylüyor. Vallahi hocalar devenin kulağını söyleyemiyor. Devede kulak söyleyemiyor. Niye? Bak şimdi 10 dakikada ne söyleyeceksin ya? Şu Kur'an-ı Kerim'in bir ayetin kelimesini saatler boyunca anlatsan anlatamazsın. 10 dakikada neyi söyleyeceksin? Evet. O yüzden toplumumuzda her birey Kur'an-ı Kerim'i baş ucu kitabı yapmalı. manasıyla tefsiriyle okumalı. Hem de bir tefsirden değil birkaç tefsirden karşılaştırmalı olarak okumalı. Ben eminim ki Kur'an-ı Kerim'i eline alıp da okuyan her Müslüman takvalı olacaktır. Allah'tan hakkıyla korkacaktır. Allah'a dönecektir. Tövbe edecektir. Hayatı anlayacaktır. Ahireti anlayacaktır. Hazırlıklı olacaktır. Hüsran da olmayacaktır. Ya batı aleminden Hristiyanlar var ya. Kur'an-ı Kerim hediye ediyorsun. Al bunu oku diyorsun. Adamın hiçbir şey haberi yok. Okuyum diyor, ben kitap okumayı severim, bunu da okuyayım, ne olacak diyor. Okuyor ki, acayip bilgiler var, beşer kitabına benzemiyor, insanların yazdığı bir kitaba benzemiyor, acayip haberler dolu, mucizevi bir kitap, Kaybi alemden haberler veren bir kitap. Ve İslam'a giriyor. Kur'an-ı Kerim'i inceleyip de ben Müslüman olmadım diyen ben görmedim. Hakkıyla inceleyecek Hakkı arayarak inceleyecek Kur'an-ı Kerim'i inceleyecek Ama bugün Maalesef biz Kur'an-ı Kerim'in Nesli olarak Kur'an nesli olarak Kur'an-ı Kerim'den çok uzaklardayız Ya hoca nereden konuşuyorsun bunları Ya yani şimdi şöyle değerli kardeşlerim Toplum içerisinde yaşarken insanlarla karşı karşıya geldiğimizde soruyoruz Değerli kardeşim Kur'an-ı Kerim'i sen malinden veya tefsirinden bir defa okudun mu? Hayır diyor. Hayır. Hayır. İlim ehlinden az çok okuyandan okuyandan işte soruyorsun biraz sen okursun belki sen biraz hacılık kocalık var sende. Hadi bakalım sende var mı? Hocam işte biraz başladıydım bitiremedim işte bir iki cüz okudum bıraktım. Kur'an-ı Kerim'in malini baştan sona okudum diyen yüzde bir çıkmıyor halbuki en önemli kitap ya Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kitabı. Allah'ın bize gaybi alemden vermiş olduğu haberlerle dolu. Okunmaz mı? Öğrenilmez mi? Ama bu konuda büyük bir gevşekliğimiz var. İnşallah bunları tamir edeceğiz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'i manası ve tefsiriyle birlikte okuma gayretine gireceğiz, niyetinde olacağız. Bunun için herkes bir bütçe ayırsın, bir kitap alsın, bir tefsir alsın, evinin baş köşesine koysun, her akşam bir saat, iki saat, yarım saat neyse vakit ayırsın, okusun. Şimdi kış vakti gecelerde uzun. Buna çok müsait yani durum o şeyimiz, vaktimiz. Yani bir filmin başında saçma sapan bir filmin başında saatlerce beklemektense Allah'ın kitabını okuyalım bir filme vermiş olduğumuz bir maça bir futbol karşılaşmasına vermiş olduğumuz kıymeti değeri Kur'an-ı Kerim'e vermiyorsak yazıklar olsun bize o zaman nasıl ispat edeceğiz samimiyetimizi ihlasımızı değerli kardeşlerim bunların hepsi sorulacak o yüzden bu konulara lütfen biraz daha dikkat edelim Vakit ayıralım çünkü ateşe odun atmazsan söner. İman da öyle bir şey. O imanın da bir yakıtı var. O imanın yakıtı Kur'an'dır. O imanın yakıtı sünnettir. O imanın yakıtı tefekkürdür. Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmektir. Bunu yapmadığımız zaman imanımız sönmeye mahkumdur değerli kardeşlerim. İnşallah gelecek dersimizde devam edeceğiz. Kalmış olduğumuz yerden sanıyorum 13. ayet-i kerimede kaldık. Allah cümlemizin amellerini kabul eylesin, niyetlerimizi salih eylesin, amellerimizi makbul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.